İkinci Ahmet isimli şahıs ise 1960'lı yıllara kadar hayatta olan son devrin İslam alimlerinden Ahmet Bekki Üçışık. İlk iki mısra Ahmet İbni Kemal Paşa'ya ait, son iki mısra Bekki Üçışık. Zaman zaman dünyanın ya da içinde yaşadığımız ülkenin muhtelif bölgelerinde bulunuyoruz, çeşitli konumlarda bulunuyoruz. Şartlar değişiyor, sabit olan bir şey yok. Kısmetindir gezdiren, yer yer seni. Arşa çıksan akıbet, yer yer seni. Evet, toprak nereye gitsek, ne kadar yükselsek, insana tevazu da telkin etmiyor mu? Arşa çıksan bile yer yer seni diyor Ahmed İbn Kemal Paşa. Ve devam ediyor Ahmet Mekki üçüşük. Onun için onun adı yer oldu. Önce besler sonra kendi yer seni. O halde dünyada ele geçenler ya da dünyada ele geçmeyenler. kavuşulanlar, Dünyanın her şeyi geçici olduğu gibi üzüntüleri de sevinçleri de hatta kendisi de hayalden ibaret geçici Şair imzasını atmış zaten. Örfi isimli şair. Ruzigârın böyle eyyamından olma Örfi şaad. Kendine nasihat ediyor. Zamanın böyle mutlu, bahtiyar günlerinden dolayı sakın coşup taşma diyor ey Örfi. Keştiği mihnetzeden vahri serâb üstümdedir. Çileye mihnete uğramış zavallı gemiciğin var ya, şu kayığın var ya, geçtik ondan, geçtik o kayıktan ve kayığın içindeki makamından o kayığın yüzdüğü derya bile seraptan ibarettir. Sevgili dinleyiciler, madem ki geçicidir, madem ki elde bir şey yoktur, yaşayış, idrak, bakış ona göre olmalı. Insandan geriye sadece yaptıkları kalıyor. İnsandan geriye büyük şair merhum Muhammed Abdülbaki kısa adıyla Baki'nin dediği gibi kalırsa eğer bir hoş sadaha kalıyor o kadar.